Dursun, Vural Arısoy Hanım, Kezban Türkan Dursun Bey işleri kötüleşince para sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Faturaların dahi zor yatıracak hale gelmiştir. Birkaç aylık birikmiş elektrik faturasını yatırmak için arkadaş haliden borç para almaya çıkmıştır. Eve geri döndüğünde hanımı onun yüzündeki üzgün ifadeyi fark etmiştir. ...yüzün kireç gibi... ...kötü bir şey mi oldu yoksa? Sorma hanım... ...sorma başıma geleni... ...bu şehrin çevisi çıkmış artık... ...faturayı yatırabilmek için bizim Ali'den borç almaya gitmiştim ya... ...parayı aldım... ...sayıp cüzdana koydum... ...dükkandan çıktım... ...tam cüzdanı cebime koyarken... ...gençten bir çocuk cüzdanı kaptı gitti... ...arkasından bağırdım... ...koştum ama yetişemedim... ...gündüz gözüyle adam soydular yani... ...sen de çok safsın Dursun Bey... Cüzdan cebine koymak için neden dışarıya çıkmayı bekliyorsun ki? Ali ile konuşurken dalgınlığıma gelmiş işte hanım. Aniden kapı verdi. Sonra nasıl hızlı koştuysa bir anda gözden kaybolup gitti. Faturayı da yatıramadın o halde. Yatıramadım ya. Faturada, parada cüzdanla birlikte gitti. Nereden bulacağım şimdi ben o kadar parayı? Borç aldığım parayı çaldırdı. Başka borç para alabileceğim kimse de kalmadı. Zaten kaç aylık borç birikmişti. Son ihtarlarıydı üstelik. Kesecekler elektriğimizi. Üzülme bey. Ne yapalım? Senin işlerin düzelene kadar bir süre elektriksiz otururuz. Olur mu hanım öyle şey? Elektrik olmadan oturulur mu? Bütün ev elektrikle dönüyor. Doğru söylüyorsun da bey. Olmayınca ne yapacaksın? Dişimizi sıkıp bir süre sabredeceğiz artık. Olmaz efendim. Bu yaştan sonra seni elektriksiz mi oturtacağım? Hemen pes etmek yok. Kimden borç alabilirim biraz daha düşüneceğim. Bir daha mı borç alacaksın? Hadi borcu buldun diyelim Geri nasıl ödeyeceğiz Bugün aldığını bile nasıl ödeyeceğimiz belli değil Zamanı geldiğinde düşünürüz hanım onu da Şimdi vakit geçmeden şu parayı bulayım Elektriğimiz kesilmeden faturaya yatırayım Hadi ben çıkıyorum Gidip eşli dostu dolaşıp borç bakacağım Dursun Bey borç alabilmek için Kapı kapı konu komşuyu dolaşmış Ancak istediği parayı bulamamıştır Avucu boş olarak üzgün bir halde Evinin yolunu tutmuştur Kapıyı çaldığında hanımı Onu gülümseyen bir yüzle karşılamıştır Yok hanım yok Kimseden para çıkmadı Benim elim iyiyken yardım ettiğim insanlar Aynı cömertliği bana göstermediler Eskiden ne iyi insanlar vardı Görüyorum ki şimdi onlardan eser yok Hayrola Beni dinlemiyorsun herhalde Cüzdanım burada bey Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun Öyle sokak ortasında hırsızlara davetiye çıkartma. Bakayım. Benim cüzdanım saydendi İyi de İyide, nasıl geldi buraya? Sen yokken bir bey geldi. Parkta bulmuş cüzdanını. Hırsızlar içinden parayı alıp atmışlar anlaşılan. Bulan bey kime ait olduğunu öğrenmek için bakarken faturayı görmüş. Ödenmezse elektirin kesileceği ihtarını görünce... ...içi acımış da gidip borcumuzu yatırıvermiş. Ne hayırsever insanmış. Çok şükür. Hala insanlar var.